Veliliğin tam zuhuru da, velilerin sonuncusuyla olacak iki alemde onunla tamamlanacak, onunla kemal bulacak. İki alemde onunla tamamlanacak, kemal bulacak derken, birinci seyir peygamberlik seyri, ondan sonraki seyir de velilik seyri olması dolayısıyla, hak kendi varlığını zuhura çıkarmış olacak. Yani zati yönden, fiiller aleminde kendi varlığını zuhura çıkarmış olacak. Kemal bulacak demesi bu. Bütün velilerin varlıkları son velinin azasına benzer. Bütün velileri tek bir varlık olarak düşündüğümüzde son veliyi de baş olarak düşünürsek diğer veliler de onun azarlarına benzer. Onun peygamberlerin sonuncusuyla tam bir münasebeti vardır. Bu yüzden umumi rahmetle onunla zuhur eder. Umumi rahmette onunla zor eder demesi, vahdet bilimlerini ortaya getireceğinden umumi rahmetin zor etmesi yönü böylece oluyor. Yani gerek ilim yönüyle, e, zahir ilim yönüyle yönüyle gerek batını ilim ilim yönüyle alemde hakkın varlığından başka bir varlık olmadığı kanatine ve idrakine sahip olacak o zaman da olan insanlar. Ama İmam Mehdi bunu en geniş bir şekilde izah ederek anlatacak ve ikna edecek insanları. Dolayısıyla geniş boyutlu rahmet böylece meydana gelmiş oldu. Ve de işte artık açılacak bir şey kalma, kalmayacağından o devirde ortada kıyametinde kopması gerçekleşecek. Çünkü devre sona ermiş oluyor. İnsanların daha başka öğrenecekleri, bilecekleri bir şey kalmadığı için artık insan neslinin bu neslin devam etmesinde sebep yok gerek yok. İki alemde ona uyar. Adem oğulları içinde Tanrı halifesi odur. Güneşin nuru geceden ayrıldı mı? Sabah çağına erişsin. Gün doğar en yüce noktaya çıkar. Güneşin nuru geceden ayrıldı mı? Sabah çağına erişsin. Gün doğar, güneş en yüce noktaya çıkar. Sonra yine bu dönüp duran gökyüzü döner. Güneş zeval noktasına gelir. İkinde olur. Akşam çağı gelip çatar. Peygamberin nuru, ulu ve yüce bir güneştir. O güneş yah Musa'dan göründü, yah Adem'den. Can tarihini okuduysan, bu mertebeleri birer birer bilirsin. İşte onun için peygamberlerin hayat hikayelerini okumak gerekli ya, hangi peygamber ne özellikler getirmiş kendine has, neler ortaya koymuş ve bizlerin o kendi devrindeki kişilerin ve sonradan gelen bizlerin ve bizden sonra geleceklerin onlardan alacakları özellikler nedir, hastalar nedir bunları bilesin diyor. İşte onun için cihan tarihini okuduysan bu mertebeleri birer birer bilirsin demek istiyorum. Yani hangi peygamber, hangi mertebeyle ilgili hakikati ortaya koymuşsa, okumuşsan bunları bilirsin diyor. Ama okumamışsan, ilgilenmemişsen tabii ki bilemezsin demek istiyor. Hani namazın içindeki tekbirlerin sayıları vardı ya, işte bunlarla ilgili. 281 tane tekbirin, bir ayrıca da bir tekbiri var. En az her peygamberden onar hassa almamız lazım. Yani iki ona bölüse 28 peygamber işte bunu demek istiyor. Namazdaki tekbirler bize bunu işaret ediyor. Yani Allahu Ekber dediğimiz zaman her getirdiğimiz tekbir o mahal düzeyindeki peygamberin ahvalinden bir ahvalin bizde e, zuhura çıkması ifadesinde oluyor. Ama biz peygamberlerin hayat hikayelerini bilmezsek onları kendimize tatbik edip de yaşantıya almamı sokmamız mümkün olmaz. Böylece gaflet içerisinde geçer gideriz. Tamam kusursunuz. Cemleti şiştirmeklerim. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Evet. Sağdık da kendisi evet. yerinde aynı şey ediyor. Medevereden aşağı yukarı. Musa Aleyhisselam hangi ifadeyi getirmiş tasavvuf yolunda, hak yolunda bilinmesi gerekli hangi hükümleri getirmiş İsa Aleyhisselam hangilerini getirmiş Davut Aleyhisselam neler getirmiş İbrahim Aleyhisselam neler getirmiş Adem Aleyhisselam hangi taşı koymuş ilk temel taşını koyan o hangi taşı koymuş, nereye koymuş ne şekilde koymuş bunların hepsi bilinmesi gerekli Hani İbrahim Aleyhisselam hakkında diyor ya. Reiz yerfe o İbrahim ile kava idi. Münelbeydi. <gülüyor> İbrahim oğlu İsmail ile birlikte Kabe'nin duvarlarını yükseltiyordu demesi işte o peygamberden bizim almamız gerekli olan hususları anlatıyor. Kabe'yi kurduktan sonra onun etrafını e, ziyarete gelenler için temizle, içini süpür, orayı temiz, park <gülüyor> tut diyor ayette. Bunlardan ne demek istiyor? Acaba, o gün bunları süpürmüş, olmuş, bitmiş, gitmiş mi bu işler? Yoksa her birerlerimizin bu hususta yapması gerekli bazı fiiller var mı? İşte bu halleri bilerek aşabilirsek eğer o zaman anlıyoruz nerede ne olduğunu, hangi durakta nasıl hareket edilmesi lazım geldiğini anlıyoruz. Sonra yine bu dönüp duran gökyüzü döner. Güneş zeval noktasına gelir. İkinde olur. Akşam çoğu gelip çatar. Peygamberin nuru ulu ve yüce bir güneştir. O güneş gah Musa'dan göründü gah Adem'den. İşte Adem veya Musa diye e, baktığımız o varlıklar aslında hakikati Muhammed dinin birer suretleri. Yani suretlere bürünmüş suretleri. Ondan ayrı değil. Gayrı değil. Hal hani nasıl dedi son velinin uzuvları gibidir diğer veliler? İşte son peygamberin de uzuvları gibidir daha belki peygamberler. Aslı son peygamberdir. Başlangıcı da ondan, sonu da ondan. Cihan tarihini okuduysan bu mertebeleri birer birer bilirsin. Cihan tarihini okumak yetmez, bir yerde kendi tarihini lazım Cihan tarihini dışarıdan, kendi tarihinde içeriden okuyup da onları birleştirdiğin anda hareket, faaliyet başlar. Cihan tarihini okuduğunda dışarıda olmuş hadiseler olarak görürsün. Bunları okumadan sadece kendini okuduğunda ki bu okuma tam olmaz, okuyamazsın. Onun için dışarıda okuduğunu kendini de taddik etmek suretiyle ancak bu iş çözülür. Her an güneşten bir gölgedir zuhur etmiş dinin derece derece yücel, yücelmesi için merdivenlik vazifesini görmüştür. Güneşten gölgenin zuhur etmesi, işte alemleri meydana getirmesi. Muhammed zamanı, güneşin en yücede bulunduğu zamandı. Hani sabah vakti, öğlen vakti, ikindi vakti oluyor ya, işte Hz. Peygamberin, Peygamber'in yeryüzünde e, Muhammed ismiyle yaşadığı devre, ki onun gölgesi onun için yoktu işte, yani en üst uç noktada olduğu için tam kuline geliyordu. Azdik yandan vursa gölge kayacak yana doğru. Böyle bir şey olmadığı için tam zati hüviyetiyle meydandaydı. İşte yarı devre oraya kadar geldi. Orada tam kemalini buldu. Ondan sonraki akşama kadar olan da velilik hütlüyle devam eden devre oldu. Ne olacak akşam devresinde? Fena fillah olacak. Bütün alem fena fillah olacak. Şimdi Hz. Muhammed'le bakabilah oldu bütün alem. Açı açı açı Çıkması ya. dolayısıyla baki oldu, bakabilah oldu. Fakat bu bakabilahı sonradan idrak edemedi insanoğlu, o bakabilah hükmünü kaçırdı. Kaçırıyor veya elinden. İşte veliler neticede fenafillah götürüyorlar yine. O yani, yani bakabilahı getiremese bile en azından fenafillah. Yani kendi varlığından yok hükmüne. Hakım varlığını ortaya çıkarma hükmüne getiriyorlar. İşte hakım varlığı böylece yani kişiler kendi varlıklarının hakım varlığı olduğunu idrak edecekler. Ve i̇şte kıyamet bundan sonra kopuyor. Akşam namazı kopacak deniyor kıyamet. 3 rekat namazı farz evler korunuyor. Peygamberin gölgesi yoktu. O her türlü gölgeden her çeşit karanlıktan arınmıştı çünkü hakkında. güneşin en yüce noktada bulunduğu zaman yere dikilen şeyin ne önde gölgesi olur ne artta ne sağda ne solda Muhammed yeryüzünde dümdüz dosdoğru durdu emredildiğin gibi doğru ol doğrulukla hareket et emrine uydu o emre göre hareket etti Fıstık kim kemal denildi şimdi, ya. Hı. Emrolunduğun gibi, abi, gibi yani. ol. İşte bu beni yaş i̇htiyarlattı. yaşlandırdı, ihtiyarlattı diyor bu ayet. Şimdi burada emrolunduğun gibi dost doğru ol dendiği zaman biz anlıyoruz ki etrafındakilerin haklarına hukukat, hukuklarına riayet et. Kimseye kimseye kimsenin hakkını geçirme. Nasıl emrolunduysan öyle dost doğru ol. Tabii ki burada emrolunduğu gibi dost doğru ol demesi kendi varlığında, hakkın varlığından başka bir şey müşahede edemez hale gel demektir. Çünkü emir neredendir? Minkulli emrin emir alemindendir. Emir esma aleminin hükmüdür. Esma alemde fiiller alemini meydana geçiyor. Dolayısıyla ortadaki olan fiiller ne senden ne diğerinden ne diğerinden değil, isimlerin birer zuhurudur. Bunu böyle idrak ederek hayatını sürdür. Demek ki. Yani bu işin zorluğu o zamanlarda belli belliydi. O zaten onundan meydana çıktı. Kolaylığı da ondan meydana çıktı. Zorluğu da ondan meydana çıktı. <gülüyor> i̇şte bunu idrak ettiğinde Hz. Peygamber o güne kadar bu idraki idrakte bulunamamış demek ki. Yani. Evvelce Hayır. kah birimsellik hükmünde, kah hakkani hükmünde hayatını sürdürürken o ayet geldikten sonra artık birimselliğe katiyen düşme, bütün ömrünü hakkani yaşantı olarak yaşa hükmünü getirdiği için bu ayet onu yordu, üzdü. Yani üzdü, tabii görmüşe göre de, Daha ama yine de oldu. Ha, birimsellik yönüyle geçerlidir. O söz bizim için bir iktardır aynı zamanda. Mutlak, şey. mutlaka. Ve de bizim için ihtardır. Siz de bu hali yaşayın Yaşay, demektir evet. yani. Dost doğru ol demek. Her anında hak müşahedesinden geri kalma. Demek yani. Etrafında beşer diye yaratılmış bir varlık diye bir şey görme. Ve dolayısıyla hak müşahedesinde ol. Devamlı. Ama böyle enteresan iştir ki bunu böyle bildiği halde yani i̇ç dünyada gerçekten bunu böyle bildiği halde gene de yapmadığı neler? Tabii görev olarak yapmadığı neler kalmadı. İşte bunu nasıl yaptı? Bürünme dolayısıyla yaptı. Eğer bu şekilde bürünme hükmüyle hayatını yaşamasaydı, yaşatmasaydı kendi hayatını. Amcasını Hamza'yı şehit eden o kişiyi Affedemezdi. Çünkü neyin nerede olduğunu biliyordu. Yani sahnenin nerede kurulduğunu, oyunun içindeki hakikatleri biliyordu. Dışarıda oynan oyunu bürünerek seyrediyordu. Bürünerek eğer seyretmezse zaten oyun göremez. Kendi varlığını ortaya koyamazdı. Beşeri olarak mı oldu? Onu oynaması mümkün yani. değil yani beşeri olarak bu oyunu yani Muhammed oyununu evet. beşeriyetiyle oynaması mümkün değildi. Muhammed oyununu gerçeğiyle oynaması yine mümkün değildi. Yine de gözüne görünmedi. İşte o kadaracak kadar yani işte hiç olmazsa o, o kadar. O, kadar kadar. o yine bir tekrar. Eğer onu Tabii söylememiş de. olsa Tabii. zaten ya bu ne biçim iş denir değil evet. mi? bana görünme demesi. Ha bize perde çelme takıyor yani bir yerde. Ha bak onun da işte. Az da olsa bir siniri varmış. <gülüyor> yani bir kızgınlığı varmış. Hükmünü çıkartıyoruz ortaya. Eğer öyle olmasaydı Hı -hı. bürünlü hali olmasaydı, Mekke'den hangi şekilde çıktığını bilmeseydi, oraya döndüğü zaman o halkın hepsini kılıçtan geçirirdi. Onu oradan çıkaranın karan gücün ne olduğunu bildi ve oraya bürünerek döndü. Ne çok Her İşte doğrulukla hareket et, emrine uydu da böylece bir hayat, numune bir hayat ortaya koydu. Onun için bir karanlık gölgesi yoktu. Yani Hazreti Peygamber'in karanlık bir tarafı yoktu. Gölgesi yoktu demesi, yaşantısı o kadar açık ve netti ki ama biz buğulu gözle bakarsak, dürbünün tersiyle bakarsak, gaflet perdesiyle bakarsak, tabii ki onun yaşantısında, beşeriyet yaşantısından başka bir şey yoktur zannederiz. Sadece kendi hayatımızın biraz daha üstünde bir hayat yaşadık deriz. Kendi ölçümüze Göre, de. Tabii. Hmm. O ne aydın Tanrı nuruydu. Ne güzel bir Tanrı gölgesiydi. Kıblesi doğu ile batı arasıydı. O yüzden de nurlara gark olmuştu. Birisi gelmiş, Hazreti Peygamber'e soruyor. Kıble neresidir? Yani herhangi bir yerde kıbleyi nasıl bulayım manasında. Kıble, kıble neresidir diyor. Doğu'yla batının arasıdır diyor. diyor. Şimdi doğu ile batı arasında ne var? Yani doğu ile batı diyelim iki tarafta doğu ile batının arasında ne var? Kendisi var. Kıblen sensin demek istiyor yani. Bu kimse gerçekten bulunduğu yer doğu ile batı yani kıbleye karşı düşecek şekilde olabilir. Ama ters istikamette de olabilir. Alt tarafta da olabilir. Ama o değişmeyen bir şey var. Ortası devresi. Yani sağ ile solunun ortası. <gülüyor> Kıble denilen kabil önde manasına yani ilerisi manasına. Kıble bu. Öne alınan Tabi, bu konudan evvel, öne alınan manasında. Evet. İşte bizde öne alınması gerekli şey, kendi varlığımızın öne alınması gerekli. Yani günlük işlerimizin e, içerisinde yaşantımızı yapacağımız şey, kendi varlığımızı öne almak. Ama hakkani varlık olmak yani. Yani Kendi varlığımızı diyoruz. Evet. Beşeri varlığımız, o zaten önde, ona laf yok. <gülüyor> kimse, kimse <gülüyor> O zaten <gülüyor> Resubahallahu Allah'a Allah Zamanı mı şaşır? Bu manfer böyle eriyip gidiyor Gidiyor hakikaten O yüzden de nurlara Gark olmuştu <gülüyor> İşte biz de kendi varlığımızı idrak ettiğimizde Karanlık diye bir hal kalmaz Yani aklınızda Teferruatlı bir düşünce Problem kalmaz Nurlara gark oldu demesi Aklının açılması, yoksa gökyüzünden o halle yıldızı geldiği gibi nurların, ışıkların gelmesi demek değil. Şeytan bile onun elinde Müslüman olmuştu. Ya. Gölge onun ayağının altına gitmiş, gizlenmişti. Yani o kadar aşikar etmişti ki kendini. Hakkani yönünü o kadar aşikar etmişti ki artık orada Gölge diye ikinci bir varlık diye zil diye bir varlık söz konusu yani değil. bir şey Hiç kalmadı mı? Şey, şey yok, tabii, diye. tabii. Mertebeler ayağının altındaydı. Bu topraktakilerin varlığı hep onun gölgesiydi. İşte bu alemde görülen varlıkların hepsi onun gölgesiydi demesi. Hepsinin zaten hakikati Muhammedi'den meydana gelmesini anlatıyor. Asli cevher o. Ondan meydana gelen bu madde halini. Sonra velilik onun nuruyla gölge saldı. Doğularla batıları kapladı. Ondan sonra aynen onun zuhurundan evvelki gölgelere uygun gölgeler meydana geldi. Zuhurundan evvelki gölgelere uygun bölgeler meydana geldi. Hı. Hı. Şimdi ümmetten yetişen her bilgi sahibi peygamberin zamanından önceki bir peygambere karşılıktır. O peygamberin sırrına masardır. Yani peygamberden evvel yaşamış olan peygamberlerin işte hani zevalden, kevalden, zevale doğrudan diye işte her peygamber, her peygamberin karşılığı bundan sonraki yani Hazreti Peygamber'den sonra gelen veliler eski geçmiş olan peygamberlerin aynalarıdır diyor. O düzeyledir der diyor. Hmm. Peygamber, peygamberlikte kemal bulunca çaresiz bütün velilerden üstün olur. Peygamber peygamberlikte kemal bulunca yani her peygamber demek istemiyor burada. Peygamberlik tamamen kemale erinecek ki bu da Hz. Peygamber e A.S. olan bir şeydir. Velilikte velilerin sonuncusuyla kemal bulur. Ve bu suretle ilk nokta, son nokta olur. Alem onun yüzünden emniyete kavuşur, imana ulaşır, cansızlarla canavarlar cansızlarla, canavarlar bile onun feyziyle canlanır, kemal bulur. Alem onun yüzünden emniyete kavuşur, imana ulaşır. Çünkü zaten alemdeki varlık kendi varlığıdır. Cansızlarla canavarlar bile onun feyziyle canlanır, kemal bulur. Yani hareketlerini ondan alır, güçlerini ondan alır. Alemde tek bir kâfir bile kalmaz, gerçek adalet zuhur eder. İşte Hz. Mehdi geldiği zaman alemde tek bir kâfir bile kalmaz diyor. Bu iki yönlü de olabilir. Yani kafir diye bilinen taklidi yönde hareket edenler iman sahibi olurlar. Gerçekten bu işi idrak edenler de gerçek kafir olurlar. Yani hakkı gerçekten <gülüyor> bilen kimseler olurlar. İşte Mehdi, Hazreti Mehdi'nin gelip de Hazreti Mehdi'nin gelip de bu sırları ortaya açması dolayısıyla o güne kadar gelen insanların zaten İlmi yönden de gelişmeleri artacak. Fikir boyutu, akıl boyutları da genişlemiş olacak. İlim yönüyle de bu işleri anlamış olacaklar. Aziz Mehdi de bunları, bu işler böyledir gerçekten vahdetten başka bir şey yoktur dediğinde bunun kabullenmesi kolay olacak. Aziz Peygamber'in zamanında bu işleri en geniş manasıyla Anlatmak mümkün değildi. Çünkü o günün yaşantısı bir başka yaşantıydı. Bundan 1400 sene evvelki bir insanın akıl yapısı başka, bugünkü insanın akıl yapısı başka. O günkü insanın daha başka olacak. Yani genelde bir ileri düşünce hükmü olacak. İşte bunun için vahdeti kabullenmesi kolay olacak. Hazreti Mehdi'nin işi bu yüzden biraz kolay olacak. O vahdet sırrına masar olarak Tanrı'yı hakkıyla tanır. Kendisi vahdet sırrının masarı olarak zuhur yeri olarak Tanrı'yı hakkıyla tanır. Tanrının hakikati onda görünür. Görebilenler için tabii. Soru 5. Vahdet sırrına hakim, vahdet sırrına kim vakıf olur? Arif olan neyi bilir anlar? Vahdet sırrını da yoldaki duraklarda duraklamayan, yürüyüp hakikate ulaşan kişi anlar. Arif'in gönlü varlık sırrını bilir, mutlak varlığı görür. Yoldaki duraklarda duraklamayan, yürüyüp hakikate ulaşan kişi anlar. Vahdet sırrının anlaşılması duraklarda kalmadan burası geçilecek bir yer hükmünü idrak ederek yaşayarak duraklarda durmadan, oralarda oturmadan vaktini geçirmeden yoluna devam eden anlar. Diyor. Duraklarda kalır, vahalarda ee, dolaşır hükmü. Bir insan belirli bir yere gelir namazını kılar, tutar, zikirlerini yapar, hayatını belirli bir düzeye kadar getirir fakat orada kalır. Daha fazla ilerisini istemez, aramaz. kafidir bu benim için yeter der. İşte bu durakta kalır. O bulunduğu yerde kalır. Eğer halini değiştirmiyorsa, kendinde bir değişiklik olmuyorsa, meydana gelmiyorsa, işte bu duraklarda kalmak demektir. Ne zaman ki halini değiştiriyor, her an bir şanda hükmünde yeni yeni kendinde açılımlar oluyor. İşte o seyrine devam ediyor. Demek. Çünkü zaten seyrin sonu yok ki. Belirli bir yerde oturma mümkün olsun. Kim gelmiş de bulunduğu yerde kalmıştır. Geçenlerden, geçmişlerden hiçbirisi bulunduğu yerde kalmamıştır. Az Peygamber onu böyle belirtiyor Yani ya, iki İki anı biri olan ziyandadır hükmüyle. İşte duraklardan orada kalmayıp da yürüyüp hakikate ulaşan kişi anlar. Neyi anlar? Vahdet sırrını anlar. Hakikate, hakikate erişmeyince vahdetin ne olduğunu anlamak mümkün değil zaten. Arif'in gönlü varlık sırrını bilir, mutlak varlığı görür. Bizim beşeriyet olarak gördüğümüz Mahluklar olarak, yaratılmışlar olarak gördüğümüz şeyleri onun bakışı mutlak varlık olaraktır. Dolayısıyla baktığı şeyin mutlak varlık olduğunu görür, idrak eder. Mutlak varlığı gördükten, seyrettikten sonra da onun ismi arif olur zaten. Gerçek varlıktan başka bir varlık tanımaz. Yani gördüğü varlığın gerçek varlık olduğunu idrak eder, ondan başka bir şey tanımaz. Mukayet ve mevhum varlığı tamamıyla oynar, elinden çıkarır. Mukayyet ve mevhum varlığı tamamıyla oynatır, yani elinden çıkarır. İşte evvelce e, kayıtlı olarak gördüğü varlıkları, hayal ile seyrettiği alemi, mukayyet varlıklar olarak gördüğü alemin gerçekte böyle olmadığını anlar ve o bilgiyi siler kafasından atar. Varlığın gerçek varlık olduğunu idrak eder, mutlak varlık olduğunu idrak eder ve hayatını öylece sürdürür. Senin varlığın dikenden, çerden, çöpten ibarettir. Bunların hepsini gönlünden at. Senin benim dediğin, kendine az var zannettiğin varlığın çer çöptür diyor. Hani nasıl bir madeni kaynatırlar, da üstüne cürufu çıkar gider. İşte bu senin var zannettiğin budur. aslında madendir senin ama kendini tanımadığın için cüruf hükmündesin, geçersin, gidersin. Diyor. Yürü, gönül evini süpür, sevgiliye hazırla, güzel bir konak haline getir. Sende öyle bir e, varlık var ki, öyle bir güç, öyle bir ee, güzellik var ki ama sen ona ben hükmünü vermek suretiyle ortadan kaldırmışsın. O güzelliği örtmüşsün. Beni bırak da evvela o de. Onu bul. Ondan sonra yine bende. Onu bulduktan sonra benim. de. Ha, o zaman söylediğim ben ben olur. Işte. Ama onu bulmadan ben derse kişi işte orası kirlenmiştir. Öteki de ben diyor çünkü. O benim olduğu yerde öteki ben <gülüyor> bulunmuyor. <gülüyor> Yürü gönül evini süpür. Sevgiliye hazırla. Güzel bir konak haline getir. Sevgiliye hazırla demesi sevgili geldiği zaman oraya Hani misafiri gaybi diye geçmişti. Oraya geldiği zaman kendini seyredebilsin. Kendini bulabilsin. O ayna da kendini görsün. Eğer ayna temiz değilse o gelir bakar. Kendini orada bulamazsa çeker gider. Ve bir daha da ne zaman gelir hiç belli olmaz. Güzel bir konak haline getir. Eğer bir misafir gittiği yerde rahat ederse tekrar gelir oraya. Bir sefer gider, rahat edemezse, o bir daha zor gelir. Ama gittiği yerde kendi evi gibi rahat olur, dilediği gibi hareket edebilirse yine gelir oraya. Eğer ev sahibi ona biraz sert davranır, işte yan çizer, ilgilenmezse bir daha gelmez oraya. Halbuki o evi, o evi kendisi geldiğinde oturabilsin diye ona verdiler. Değil mi? Değil. Elimizde dediğimiz, bizim dediğimiz, evimizi kendisi zaman zaman veya ha, geldiğinde Hizmet. rahat etsin diye hizmetçi, <gülüyor> rahat etsin diye bize verdi. Çok. Ama biz beşeriyetimizle ona sahip çıktık, mal sahibini kapı arkasında bıraktık. Ama sonra o da bizi kapı arkasında bırakacak. <gülüyor> Sırayla bu işler. Işte. <gülüyor> o evden sen çıktın mı o gelir. Eğer sen içerideysen o evi benliğinle doldurmuşsan tabii ki oraya girecek gelecek kimse kalmaz. O evden sen çıktın mı o gelir ve sana yüzünü sensiz gösterir. Evde seninle gösteriyordu yüzünü yine gösteriyordu ama onun yüzüne benim yüzüm diyordu. Benim evim diyordun onun malına. Ya işte o geldiği zaman anlarsın ki ben diye bir şey yok. Hepsi oymuş. Yani ev de onunmuş, yüz de onunmuş, varlık da onunmuş. mafilelere devam eder de Tanrı sevgisini kazanan kişi, gönül evini la ilahe illallah, Tanrı'dan başka yoktur tapacak sözünün, La'sıyla, yani yoktur süpürgesiyle siler, süpürür. Güzel, la, süpürür. la süpürgesiyle. Bir yerde de, de, de. <gülüyor> <gülüyor> Bir yerde de ne diyor? La ejderini harekete geçirdim, iki alevi de yıktı diyor. Çok <gülüyor> gerçekten öyle bir ejder ki onu büyüttüğümüz zaman yani biz onu harekete geçirdiğimiz zaman iki alemde bir lokvada yutuyoruz. <gülüyor> <Gülüyor> Bu suretle makam Mahmutta yut tutar. Allah Allah. Makam Mahmud demek övülmüş makam. <Gülüyor> <Gülüyor> övülmüş makam. Ona hasta, sana has olan yeri devam eder. İyi, <gülüyor> İyi tabii. <gülüyor> <gülüyor> makam Mahmud denen şey, gerçekte yani en üst düzeydeki makam Mahmud denen şey onay. Evet. Ama makamah Mahmud, alemde bir tane bir yere mahsus, bir mahalle mahsus, bir a mahsus değil ki. İdrakinin her düzeyinde makam Mahmud üzeresin. Sen yine başını örtüleyim. <gülüyor> o kadar da olsa yeter. Makam Mahmut hamd makamıdır. Yani hamd da övgü. Burada makam Mahmut'tan maksat Hakk'ın övgüsü, kulun övgüsü değil. Kulun hakkı övmesi değil. Hakk'ın kendini kul şekliyle seyredip kulunu övmesi, yani kendini ölmesi. Şimdi insan bedeninde makam-ı beyindir. Yani fiziksel, dirimsel yönde beyin hükümdedir. Eğer o beyin bu vücudu güzel kullanıyorsa, o beyindeki bütün hücreler ona hamd ederler, onu överler. Yani bizi güzel kullanıyorsun, bizi lüzumsuz yere yormuyorsun diye ona hamd ederler, teşekkür ederler bir yerde. Bir de yaptığı iyiliğin güzelliği için iyi yapıyorsun derler. İşte geniş ma küçük manada böyle, geniş manada da bütün alemlerin boyutunda olan makam mahmut ki o Peygamber efendimizin mahsus olan bir hal. Ama her birin yükseldiği yerin en üst noktasında bir hamdlığı vardır. Yani hangi düzeye gelirse gelsin, ilerleme kaydettiği sürece cenab konu Hak onu met eder. Çünkü met etmesi şu yöndedir. Hakkın o fiilini ortaya koyduğu için medih edilmiştir. Aferin diyor yani? Yani. Yani, yani, yani. Çok güzel yaptın diyor. <gülüyor> Neyse uzatmayalım sözler. Benimle duyar, benimle görür. Sırının nişanesini bulur. İşte makam da övülmüş. İşte bir ifadesi de bu. Benimle görür, benimle duyar, benimle yürür. Demesi, onu ölmesi Daha bundan büyük makam Mahmut olur mu? Yani makam demesi belirli bir oturmuşluk halidir. Hal denen şey geçer olan şey. Ama makam demesi benimle görür benimle tutar dediğinde artık ben orada kaibim demektir. O hakkın olduğu makam da öğünmüş makam değil mi Benim demektir. Zaten övüyor işte. En büyük değil. ömgüyü orada yapıyor. Fakat Arif'te varlıktan bir miktar kir bile kalsa bilgisi hakikat derecesine varamaz. İşte bunu her şeyden çok bunu düşünmemiz lazım. O medihler, şunlar bunlar falan hepsi iyi, hepsimizin hoşuna gidiyor da varlıktan bir miktar kir kalması, arif hükmünün alınmamasına alınmaması. oluyor. Çok zor. Çok zor. bu Vahdete mani olan şeyleri kendinden uzaklaştırmadıkça gönül evinin içine nur vurmaz. Yani her yaşantısında kişinin günlük yaşantısında vahdet görüşüne, düşüncesine mani olan neler varsa onları ortadan kaldırmadıkça ne diyor? Evinin içine nur vurmaz. Yani hak aydınlığı gelmez. Vur, nurma, nur vurmaz. Yani silen bayağı açık projektörü aydınlatacak değil. Yani bilgisindeki rahatlık, genişlik, aydınlık meydana gelmez diyor. Bu alemde Vahdete dört mani vardır. Vahdetin oluşmasına dört şey manidir. Onların da dört türlü arınması, temizlenmesi vardır. İlk mani bedenin ve elbisenin kirli oluşudur. Bu en kolay. Onları arıtmak gerek. Yani bedenini ve elbiseni arıtmak gerek. İkmale müsahit bir Ama en kolay. İkincisi, gönüldeki günah ve vesvesedir. Gönlü de onlardan arıtmak gerek. Üçüncü temizlik, pis huyları terk etmektir. İnsan kötü huylarla hayvana döner. Dördüncü temizlikte şu, sırrı Tanrı'dan başka her şeyden arıtmak gerek. Yolcu bu temizlikle yol alır, Erişilecek makama erişir. Evet. Şimdi yukarıya gelelim. Tekrar şu evet. dört konuyu kısaca inceleyelim. İlk mani bedenin ve elbisenin kirli oluşudur. Onları arıtmak gerek. Bu kolay. İkincisi gönüldeki günah ve vesvesedir. Gönlü onlardan arıtmak gerek. Şimdi burada günah ve vesvese e, hükmü çok mühim bir hüküm. Evvela vesveseden arıtmak. Şimdi o evela günahı almış ama şimdi günahı ikinci şeye bırakalım, hükme bırakalım. evvela vesveseyi alalım ki evela vesvesenin kalkması lazım. Eğer bizde vesvese yani hayal, vehim, vesvese tereddütte kalmak. Bu öyle bir ki bu hayatımızın her anında mevcut. Oraya mı gideyim, buraya mı gideyim? Yani karar veremez kesin karar veremez. Yeşili mi alayım, kırmızı mı alayım, beyazımı alayım, işte ayakkabıyı bağlım mı alayım, düz mü alayım, bu vesvesedir. Şimdi veya bir Veya kendi iç alevi düşüncesinde şu şu mudur, bu bu mudur diye vesveseler içerisinde sürüklenir gider. İşte bu durumlar içerisinde olduğu müddetçe devamı ziyandadır. Eksi yazar. Bu düşüncelerin geçtiği anlar, dakikalar, saatler devamlı eksi yazar. Evvela bundan uzaklaşmak lazım. Kararlı olmak. İşte, tabi. Yani, bu kadar yani şeyle fazla durmamak lazım tabii. işlerin üzerinde. Ama işte evvela bunu yapmak lazım. Şimdi ikincisi günah. Hı, hı, hı, hı, hı, hı. günah, günahtan arıtmak, gönlünü, günahtan arıtmak. Şimdi bu ilk bakışta günah işlememek diye aklımıza geliyor, değil mi? Günahtan arınmak günah olan şeyleri işlememek. Şimdi bu birinci etapta böyle. Yani ilk düzeyde yapılması da bu. Yani günahtan sakınmak mümkün olduğu kadar. Çünkü ne diyor? Günah işledikçe işledikçe o iş tabiileşir, o küçük nokta belirikati, ondan sonra o genişler, bütün kalbi sarar diyor. Onun başka ifadesi de var da şimdi buradaki hükmüne bakalım. Günah, günah kebair falan deniliyor büyük günahlar, küçük günahlar. Bunları işledikçe artık diğer mana yönüyle ilgilenmesi zaten söz konusu olma. Mana yönüyle söz konusu, mana yönüyle ilgileniyorsa o zaman da günahı evvela günah olarak işlemeyecek. Bu bir. Sonra da günah diye bir şeyin varlığını göremez hale gelecek. İşte bundan soyunmak zor. Günah işlememek bir yerde kolay. Eğer üst düzeyden bakıyorsak, varlığı tek varlık olarak görüyorsak, o zaman günah diye bir şeyin varlığını zaten göremeyiz. Günahın da, sevabın da varlığını göremeyiz. İşte burada gerçek olarak bunu belirtmek istiyor. Günahtan arıtmak. Üçüncü temizlik, biz huyları terk etmektir. İnsan kötü huylarla hayvana döner. bir huyları terk etmek dediği zaman yine işte birinci etapta bu kötü huyları huy diyor burada. Günah bir başka mesele. Günah fiildir. Huy da kendisinin yaşantısıdır. Bir değişik halidir. İşte bu huylarını terk etmek. Hani derler ya can çıkmayınca huy çıkmaz. Alışkanlık. Alışkanlık. İşte huyun çıkması için canın çıkması lazım. Başka çaresi yok. Yani ölmeden evvel ölümün hükmünü yaşamak lazım. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Olmaz. Büyük çalışma neticesinde bunu azaltabilir yani Hasislik derecesini değiştirebilir. İşte en azından bunu yapması gerekir. Bir huylarını terk etmesi çünkü kötü huylarla hayvana döner. Yani bunları yaptıkça, yaptıkça insanlık hasletlerini tamamen kaybeder ve artık onu insan diye bahsedilmez. <gülüyor> Gibi, tabi, tabi. Tabii. İşte birinci düzeyde bir huyları terk etmek, onları yapmamak, yapmadıktan sonra da bu huyların varlığını da göremez hale gelmek, müşahede edemez hale gelmek. Dördüncü temizlik de şu, sırrı Tanrı'dan başka her şeyden arıtmak. Yani gerçek benliğini, öz varlığının hakikatinin ne olduğunu idrak etmek, ben etten kemikten meydana geldim, ben şunun ben buyum, falanın oğlu filanın oğluyum demekten kurtulmak, Tanrı'nın hükmünü tamamen ortaya çıkarmak. Kendi varlığının, hakkın varlığı olduğunu idrak etmek. Yolcu bu temizlikle yol alır, erişilecek makama erişir. İşte bunları yaparsa, tabii ki bunlar dört e, esasla toplamış ama anlatıldığı kadar kısa sürede olacak işler değil, bir ömür boyu olan işler. Ama ancak işte bunları yapmak suretiyle erişilecek makama erişir. Kim bu temizliğe sahip olursa, Tanrı ile konuşmaya layık olur. Allah Allah. Kendi varlığının, hakkın varlığı olduğunu idrak etmesi de zaten Tanrı ile konuşmasıdır. İşte Miraçlı Peygamber'in hakla konuşması, kendini gerçek gönüyle tanıması. Şimdi insan kendini bir fiil boyut boyutunda tanır. Haktır bilir ama fiil boyutunda bilir. İkinci defa esma boyutunda bilir haklı ama esma düzeyindedir haklıyı bilir. Üçüncü etapta sıfat bölgesinde kendini bulur tanır ama bu tanıma gerçekten kendini tanımak değildir daha henüz ne zaman ki zat boyutunda kendini tanıyacak işte oradaki tanıma kendini tanımadır. Yok olma işte işte yok olma ama gerçek var olma. <gülüyor> İşte böylece Tanrı ile konuşmuş olur. varlığın elden çıkarmadıkça namazın nasıl olur da namaz sayılır ki? Eğer senin varlığın elde ise, beşeriyetin daha önöz varsa, kıldığın namaz nasıl olur da namaz olur? Ama namaz kılınmayacak mı? Kılınmayacak. Bu demek değil. Şey, varlığın sende oldukça diyor varlığını elden çıkarmadıkça kıldığın namaz nasıl gerçek namaz olur İşte onun için yapılan bütün fiillerde böyle zaten oruç tutuyoruz değil mi varlığımız bizde oldukça tuttuğumuz oruç nasıl gerçek oruç olur yaptığımız saç nasıl gerçek aç olur ama bunlar yapılmayacak mı yapılacak onlar ayrı dava Madem ki yapıyorsun, en azından biraz daha gayret biraz daha faydalanmak. Çünkü gün bugün geçiyor. Sen almak mümkün olsaydı, Fakat içini ayıplardan, kirlerden arıttın mı, namazın göz nuru kesilir. Gözüm, gözümün nuru namazdin ya? Arada hiçbir fark kalmaz da bilinenle bilen birleşiverir. Yani gerçek namazı kıldığın zaman arada fark kalmaz. Bilen de bilinen de bilmek de aynı şey olur. Ve bu işler başka yerde olacak işler değil. İnsanda olacak işler. Başka varlıkta, da, dağda, taşta, da, denizde, derede, deryada olacak işler diye. Bu anlatılan işler hep insanlar üstünde olacak işler. Dışarıdaki dışarıda zaten, o gerçek varlık zaten, bizim kafamızın içerisinde yani şu 30 santimetre kare yerin içerisinde olacak olan değişiklikler, dışarıda değişecek hiçbir şey yok, dışarısı aynen olduğu gibi, bizim hayalimiz, zannımız ortadan kalkacak, o kalktığı zaman zaten gelecek bir şey yok, gelen ortada gelecek olan da ortada. <gülüyor> Arada hiçbir fark kalmaz da bilinenle bilen birleşi verir. Birleşi verir diyor. Zaten uzak değil yani. Arada zaten bir arada kalkacak bir hayalin vehmin, vehmin kalksın birleşti gitti. Yani ötelerden uzaklardan gelecek de iki ayrı uzakta mesafede olan birleşecek değil. Sana senden daha yakın olan varlık ama en uzak varlıktan daha uzak. İşte bütün mesele kendinizi bilmemize kalıyor yani bütün işlerin ana içkinatkâh noktası kendini bilmesine geliyor insanın. Fakat bu kendini bilme ne kadar zor bir şey gerçekten. Çünkü bir ömür boyu sensin, sen sensin, sen sensin, sen sensin, sensin. İşte böylece arada hiçbir fark kalmaz da bilinenle bilen birleşiverir. Bütün mesele zaten bu birleşi vermeyi temin etmek için bütün uğraşılan. Bütün bu kadar peygamberlerin gelmesi, Hazreti Peygamber'in özel olarak bu işi ortaya koyması ondan sonra velilerin bu işleri ortaya koyması, ilim adamlarının işte bütün mesele o bilenle bilineni birleştirivermek. O kadar küçük bir şey. Ya. sonra altı. Peki bilinenle bilen o tek ve temiz Tanrı'dan ibaretse bu bir avuç toprağın başındaki sevda nedir? <gülüyor> Hamdet Tanrı nimetlerine karşı küfranda bulunma. Sen hak.